Ben <gülüyor> seni

Adam çayırda gezerken

Yok, evet. yok, evet. evet.

Şöyle çek ya

dans le monde

Altyazı M.K. <Sessizlik>

Elhamdülillahirrahmanirrahim <gülüyor> ve salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ala alihi ve tatbiyelim alihi. Elhamdülillah, elhamdülillahillellzi at'amena ve sefana ve cealena minan mislimin ve rahmetullahi ve zara ala sahibu ve ta'kilin. Allahümme cüb-sevletenâ

ve eladına alim alada sallib alina alim Allah m ina m tekrar tamamen nimet ve daram el aleyet ve usna stalim bismillahum Allahü aslihi Muhammadu ala

profesör mahmud eden vespedik doa'nın ayetlerine göre medet edecek yerse suo est facti. Profesör doktor muhmed tatlıhan der konuşmalarından sonra içimizde olan kimyevi büyüklüğümüzün potansiyelimiz ve metalik fazsiyeti ile ilgili

ben programın programı seri silahesini gerçekleştirmek üzere sosyal toplumda dışkıda sabreden dolayı bu programda tanıtlıyorum efendim. <gülüyor>

أعوذ إلهي بسم الله الرحمن الرحيم وطلب لهم مثلا

دنيا كمال إن انزلنا او استوى بنن كن حلات الدنيا كمال ان ظن من السماء

فَجَنَّ لَهُمُ الْغَمِّي وَنَبَتُوا أَعْرُضَ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا <تصفيق>

المال والبنون دينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربي

والباقيات الصالحات خير عند ردك ثوابا وخير أملا <تصفيق>

المال والبنون زينة حياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أبلا

وَيَوْمَ يُسَنَّرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَأَنشَرْنَاهُمْ فَلَا نَغَادِرُ قِسْمًا مِّنْهُمْ أحدا

وَأُرِيدُ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا طَلَقْنَاكُمْ أَوَلَمْ

لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا

ربعي فتاب فترى المدرمين مشفقين من ما <تصفيق>

ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يواجه

يا ويلتنا ما لي ولا يقتلها بلا يواجه ولا

لا يؤادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاطرا ولا يظلم

وكَأَحَدٍ وَيَقُولُونَ يَا وَلِتَنَا مَا لِهَذِهِ

يا ويلتنا ما هذا الكتاب اللغو غي لا يوادر صريرته على كذيرتا الا احصاها

لا نوادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم

احدا. صدق الله ربنا الاعلى. الفاتحة. <تصفيق>

Hepinize merhabalar ediyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdiden programımızın ondan içerisinde ilk gün tarafından düzenlenen ziyaretler ilerlemekte. Sabah görüşmesinde hocamızın yol doğreresi camiler ziyaretiniz

<gülüyor> onlar peygamberlerin muhalifleri buçukta çan adetler. Onlar ki buçukları bile cihabilerin ibadetlerinden daha talide olanlar. Onlar muhalifler peygamberlerin muhalifleri ve onlara onlar sürüp gider. Çanlar

Ailem onlarla birlikte Ve onların önemliliği bir birlikte yapabilir. Yeni bakanlar. 1897 yılında Bursa Dünya'yı geldi. Yani zahir, otomatiklere. Onun bağlı bir gayretendi alimle

Halil Fikta Nira kendisi daha az yaşındayken kaybetmişti. Muhtemelik okullara devam ettiği sonra o sekiz yaşında geniş Dünya Çok genişleri günler geçirdi. Tatlılıklar atlattı. Savaş sonrasında savaşı geldi. Ve bir cuma günü namazın altından gümüş kaneli derdeme Şey.

Müneccim, sahipsiniz kendinizi, bir bakın. Biz de bu savaşın başı, müneccim sahipsiniz kendinizi, eşsiz matemalı, muhtap yetisi yetenliğe kadar Ve onun yanında birçok defa var ve gider.

Muhammed Zahim Efendi 22 yaşlarında filan ekranı aldılar. Sonradan çeşitli köylerdeki şahit faaliyetlerine başlamış. Tekneler kapalıdıktan sonra umutsuzluğun dönümler. 15-16 yıl Bolasız İlçeğe ve Fatihsiliği 16 yılında Bolasız İlçeğe yaptığı camide imam yaptı.

böyle geliyor yıl orada diştir. Gözlerden tutar, kendi dünyasını çıyan, kadronun kıymeti daiteyle, ancak yüzler tarafına giden, bu büyükler, büyücü, aklı azı detaylarında sefazıyla düşme Ve,

Fatih'te bizim Hüsnü mesceliğinde Tüm başlar. Göreme Müzey de, caminde devam eder. 1958 yılında Görev Başı'nın Tüm Camii'ye Kenderbaşı Camii'den günah

I believe you need it, and I'm going to get to talk to you

ce son yolsul insanları uyyan

İslam, İslam, İslam, İslam. Sadece bunlar değil. Bunlar olmaz ya. Ulema bir şey ne? bu

onu açtığı öğrenmem zaten boyunca takich ihtilaller. Onlardan ma Socot'a tüm askerlerden oknayan arkadaşları fonlinson. Üzeri insanlardan kor deutlich tai Happy亞qam'dan da repülse sahib olab斷. Türkiye'ninash instance'deki karistik benefitimiz bul

Bizler sağlıkları da ita etsem, bizler ne ita etsem, o cehennemiz. Ama canım bu kadar ıslahat mizanlar, tavrâidur saygıları var. Ne cehennemeyi gidecek? Olurdu. İktimal olamazlar, ona cehennet etsin. Ama iktimal olamazsınız, ama iktimal olamazsınız, neydi ne çeker? Bir şey, bak, iktimal bir şeyler olmuyor.

Biz biz biz biz seninle konuşmamın, inanın değil Ne de her Çok olur da bir yerde ona kadar O beni şok eder. İşte beni bu

İsmim Adil Adil. Arkadaşım Adil. Yani Adil birlikteyiz. Adil, Adil namus şerefsizimizden. Arkadaşım Yani Adil birlikteyiz. Adil namus şerefsizimizden. İnançlı bir insanın derdinden şerefsiz. Efendim. Bunu ne renkli bir bir adam ya? O müsait olan kast kast kanka. Çünkü

Öteliklikler, ne kaldı? Onun için dünyamızda ulemalarımız sadece ağaç hizmetlerde de yeminlerimiz var. Onun için genelde de ulemalarımız var. Vakariyle yapalım tamam. Çünkü hizmet Tamam. Hizmet mahalleleriyle. Şimdi hizmetlerde büyük hizmetler var. Açı iman'a da konuştuk. Öncelerlerin içerisinde. Şahine'nin çok özellikleri var.

Onlarla çok kibretler onunla. çok kibretlerim. Şirin bir şeyin. Namadın çok kibretler. Değil ya. Niştirdim. Onlarla çok kibretlerim. Onlarla çok kibretlerim

gerek evet, evet, evet. büyük de hazırız. Buna anlatırız. Hadi bak, sonradan burada de öyle. bu sefer bu kadar seyir, ah, 300 kilometre, 250, 250 kilometre, 600, 600 kilometre, 600 kilometre, 600 kilometre, 600 kilometre, 600 kilometre, 600 kilometre, 600 kilometre,

Ateşkenler, ne? Değil mi? Allah'ın izniyle değil mi? Değil mi? Ne?

dünyayı tercih eden, dünyayı karışmasan benimle de Allah'a tanıtma yapacağız. Bu yüzyılın iki müddeti, benim dünyayı serpekeli seni ağzı arzı sergiledir, seni Allah'a gün kendisi çalışır. Dert ve şerbetin düşmanıdır. Şer de yerine kadar

Cenab-ı Hakk'a önerildi, önerildi iki kelimekte koyduk, iki kelimekte koyduk. ne tezgün el eryağı, pek teha. Eryağı, harika tezgümeti, harika tezgümeti. Kür, etkis, et maalesef Ve namazı, niyazı, ezenli. Orkanda, namazın iki yerler, efendim, o

Dünyada herhangi bir mahkeme için herkesin birliği bir mahkeme bir devlet için, bir Bir ve barış var. Barış, barış, barış, barış, barış, barış, barış, barış, barış, barış, barış, barış, barış, barış, barış, barış, barış, barış, barış,

bazı diyor, artık lüzit açmaları, lüzit açmaları imkan var mı? Muhalete de var mı? Açık bir şeyler. Yani lüzit açmaları olmamalı diyorlar. Diyor ki, muhalefet bize ne muhalefet eder? Bize muhalefet ederken ne dedi? Ne diye tartıştıktan önce konser,

ben de bir reyli alırım. Neden bunlar içinde? Ateş beni gizaltırdı. Yani, gençleri açıp ateş gizaltırdı. Ya birşeyle hali getirirken, İslam, İslam ile, Ölümün, İslam'a, Öl Zahid'e birşeyle, birşeyle baktı yoksa, onu yaktırırken, o zaten etkileyirken bir orada, ikisinin birbirine hükmesini bir alır. Bir şey bakıyorum

ve Allah diyor ki ilpana bilirim. daha daha daha çok

Sırt Allah için, bizim için, bizim sözü, bizim sözü hayrı minet dünya vana aleyhâ, hayrı minet dünyada ve dünyanın içindekinin her da daha ayrılırız. Ne yapıyorsunuz? Ne mademez? Açılmak bu bir gün bu kadar Allah şımkırılaştı. Ama bu halde ben dünyada vermek istiyorum.

Olmaz. Ya bir ya bir ya bir çeşit ne?

Muhtemelen efendim, saygı misafirlerimiz, Muhammed Zahir Soğuklu Hazretleri'nin ve karsının 12. seneyi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen, bu geceye gelenlerin misafirlerimizin tebriklerlerini arz etmek istiyorum efendim. Dilip Kültür Sanat Vakfı İltebirliği Niyeti

Mehmet Salih Toplum'un on üçüncü vefak yollarının münasebetiyle olduğumuz yeni bir toplantımız için sınav itharesinize teşekkür ederim. Niseci bu diyor saygılar Dağşınlı, Mehmet Veran Salınma Bakanı. Sayın İlginç Bölgü Saray Baktör mütemel devlet başkanı.

Mehmet Bay Sonsu Hazretleri'nin 13. Vefa Turgülü'nün münasebetiyle Vakfımızın üzerine bir çoklu toplantısının nazik için teşekkür ediyorum. Soruklarımıza soruklarımın münasebetiyle kapılam uygun. O güzel ve manevi diziyi temelküs edemeyeceğinden son derece üzgünüm. düşkünüm. Hepinize saygılaştırıyorum. Nusret Yazıcıoğlu, Cüyük Büyükleri Partisi Genel Başkanım.

Sayın Profesör Doktor Prof. Mahmut Hesat Söyler Davetimize teşekkür eder Mehmet Zahit Fosko Hazretlerinin manevi nimetinde nasipdar olmanızı niyasiyle selam ve göbeklerimi adet edelim. Hasan Celal bize Yeniden Doğu parti Genel Başkanı Sayın Profesör Prof. Doktor Hesat Söyler Değerli Gönül ve İl Adamı

Mehmet Tayyip Toplu Hazretleri'nin asileti intikal-i münasebiliğiyle terkilemiş olduğumuz demitli toplantıya o tarihte görevli olarak Kıbrıs'ta Hı bulunacağımız için katılamıyorum. Davetlisine teşekkür ederim. Mezunlar Cenab-ı Hak'tan rahmet dost ve ağabeylerine selamını etsin ve gülmesi aşkınlarım. İsmail Köse Erzur'un bir defek.

Sayın Bilim Kübürü Sanat Bakı Ötegeli'nin Başkanlığı, davetimize samimi teşekkürlerimi iletiyorum. Ancak daha önceden programların çalışmaların sebebiyle sonlandığımıza katılamayacağım. Bu belirleriyle, ve bu Tayyip Kostan'ın sizlerine selamdan haktan rahmet ve mahasmet niyat Sizlere de selam ve saygılarımı sunuyorum. Melih Gökçek, Antalya'nın yetkiliği.

Sayın Korkuza Doktor Esat Hoca Muhtemelen Hocam Mehmet Tayyip Doğru Hazretlerinin ailelerin intikamının 13. yıldır münasipetiyle düzenlediğimiz toplantıya çok aciletlere rağmen katılan olmanın üzüksüzü içindeydi. Aziz Hocam, gerek Mezun Hocamızın gerek de zaten ailemizi yürütmekte olduğu inşaat faaliyetlerimizin hocamızın manevi huzurlarıyla

Memleketimizin birlik ve ferah ettiğini pekişleştirmesinde ve güçlenmesinde en önemli unsurlardan olduğunun idrakçı içindeyim. Hazret Hoca'mıza şere alamaktan rahmet niyaz ediyom. Dualarız ve dualarımız, milletimizin birlik ve ferah ettiği için de Ali harciliyorum. Halil Şık'ın Arnav ücreticiliği.

Bu etkinlik organizasyon kırık kadehom sebebiyle içeriğiyle için üzgünüm. Tüm katılımcılar ve değerli tayinlarımızla dualarınızı bekleriz. Bu kolay programda. Katılan saat verir. Şimdi ders Mustafa Profesör Doktor, <gülüyor> Saygılar, doktor Mahmut Mustafa Hocamızın konuşmalarını dinleyeceğiz. Sistemler hazır mı?

değerli misafirlerimiz Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Allah hepinizden razı olsun sizi bu önemli günümüzde şerefli abettiniz memnun ve mesul eylediniz Allah ve dünyada ahirette saadet ve selametle eylesin insanlar arasında

Kuvvetli bağlar, ilişkiler oluyor. Bu ilişkilerin kadın ile erkek arasındaki kuvvetli duygular şekilde olanını herkes biliyor ve tabii karşılıyor. Kuvvetli meyli, kuvvetli muhabbeti, aşkı,

tabi karşılıyor. Fakat tabi bunun dışında bunun kadar kuvvetli, bundan daha kuvvetli başka muhakkak duygular ve sevgiler de var. Malumu alileri büyüklerimiz aşkı, aşkı hakiki ve aşkı mecazi olarak ikiye ayırmışlar. Hakiki aşkı Allah-u Teala Hazretlerine karşı duyulan

saygı ve sevgi diye tarif etmişler. Çünkü her güzelliğin mucidi, salıkı odur. Her güzelliğin sahibi odur. Esma-i Züslah O'nundur. Bütün varlığımız O'nundur. Bütün nimetler O'nundur. Bütün iyilikler O'ndandır. Bütün sevgiler de O'na şayesledir ve O'na dur. İstesek de istemesek de sevgilerimizin müntarası O'dur.

Ama insanlar bu hakiki aşka ulaşamadan yollarda yorulup kalabiliyorlar. Asıl baksada ulaşamadan küçük sevgilerle oyalanıp yolda kalabiliyorlar. Tabi Allah Celle Celaluhu sevilince onun en sevgili kulu olan muhammed Mustafa'sı da en sevilen insandır. Hiç şüphe yok.

Madem ki allah Teala Hazretleri o Resulü emcedi Emcebi, Nebi i Ekrem'i Habibullah eylemiş, kendisinin Habibi kılmış, elbette öyledir ve insanların en güzeli, en sevilmeye layık olanı odur. Zaten muasırları onu gören insanlar da

Öyle demişlerdir. Rüyada görenler de öyle hayran olmuşlardır. Sonradan girenler de. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerramallahu ve ceh'in rivayetinde şu cümle yer alır. Men re'ahu bedîheten hâdahu ve men kâletehu ma'rifeten ahaddehu yekûlü nâ ituhu lem erakabdehu velâ ba'dehu mislehu

onu ilk önce gören heybetinin mağazamlığı karşısında erirdi Resulullah Efendimiz. Hatta birçok kimse yüzde bakamazdı. Sahabe-i öyle kimseler var ki Resulullah'a olan saygımdan, iclalimden yüzüne daya daya bakamadım demiştir. Herkes bakamazdı o güneşe. Gözler tamir edemezdi. O güneşler güneşine. Ama hemen

Fâletehu marifeten Resulullah'ın meclisine devam edince hayatın içindeki çeşitli güzel davranışlarını görünce sevmek mümkün olmazdı. Ve mân fâletehu yakından tanıyan insan, kimseler muhakkak ehabdehu severdi. En azılı düşmanları bile sevmişlerdir. Sevgisinin karşısında uzun zaman tahammül etmek mümkün değildir. Onun cemali karşısında uzun zaman

başka insanlara da onu sevdiriyor ve Resulullah'a karşı olan o muhabbetten de miras geliyor galiba o Resulullah'ın hakiki varislerine ulema-i ve meşayih-i ve müşidîn-i bizim hocamıza bağlılığımızın da sebebi bu olsa gerektir biliyoruz beşer beşerdir

O halde müşrik kamiller babalardan daha çok seviliyor ve sevilmiştir. Ve fidaki ebi ve ümmi denilmiştir. annem babam dahi sana feda olsun. Çünkü insan bir şeyi sadık bir şeyle ispat eder. Yani ben seni seviyorum. Ne kadar seviyorsun? Anne baba ne kadar sevilir? Çok sevilir

sebebi hayatıdır. Eşi emsali olmayan, saniyesi, ikincisi olmayan varlıklardır anne ve baba. Çok sevilir. O halde seni kadar seviyorum ki filake ebi ve ümmi. Yani annem de babam da sana kurban olsun, feda olsun deniliyor. Bu sevdiği tabi tasavvuf bir görmemiş, tatmamış insanlar anlayamıyor ve yadırlıyor. Garipsiyor,

Hatta yeri yeri sözler de söylüyorlar. Şirktir vesaire falan diye. Allah bu güzel diye şirk damgasını bulmaya razı olmaz. Bu güzel diyor duygudur. Teala Hazretleri insanların birbirlerini sevmesini emrediyor. Hülamaya hürmet etmeyi emrediyor. Çok yanlıştır. Çok derin bir anlayışsızlıktır. Bu sevgiyi anlayabilmesi lazım. Yani bir kadına karşı bir aşk anlaşılıyor da bir hocaya karşı bir talebenin sevgisi anlaşılmaz mı? Mazur görülmez mi?

yani divanera kalem, niz diye bir ilahi var divaneye hüküm yoktur mahkemeye çekilip de sorgusu sual edilmez çünkü mecnundur, ona sorgusu var olmaz, e, aşk konusunda da artık tabii sorgu sual olmamak gerekiyor hocamız içinizde tanıyanlar var belki tanımayan gençler var

Takip heybetli bir kimseydi, heybetli bir insandı. Dün hayretle öğrendik, küçüklüğünü tanıyan Yusufiya Binatlı Bey'den çok çelimsiz, zayıf, naifmiş. acınacak kadar zayıfmış. Hatta ketenin aşçası, hem etin lok kısımlarını ayırıp pilavın altına saklayıp onun önüne sürermiş. Yani birazcık şimdi bu bursalı Mehmetçik şişman nasıl filan diye Onu, ona olan şefkatinden

o kadar zayıfmış yani Böyle. o da tepsinin önüne kaşığı daldırdığı zaman sininin daha doğrusu kaşığın ucu ete geldi mi yavaşça tepsiyi çevirirmiş et baskı arkadaşlarıma gitsin diye da bulunurmuş yani kardeşlerinin kendisine tercih ediyor önce kardeşlerim dostlarım sonra ben çok zayıfmış

ama bizim gördüğümüz zamanda çok mehid idi. Çok heybetli idi. Ve hele minberde atı üzerindeki bir başkomutan kadar celalliydi. Ve öyle olurdu ki minberde hutbe irad ederken başımızı kaldık, yüzüne bakamazdık. Korkardık yani. O kadar heybetli hutbe irad ederdi ki bize de bir korku gelirdi. Muhatap belki biz değiliz ama

o kadar celalli konuşurdu. Sonradan ben öğrendim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ve öğrenmiş. öyleymiş. Neyse o Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmakmış. Yani o kadar halimselim bir insan, on gün niye bu kadar aslanlaşıyor diye ben hayret ederdim. Hadis-i şerifte bu işin Resulullah Efendimiz'de böyle olduğunu anlayınca mesele aşina olmuş oldum. Resulullah Efendimiz hanevi saadetlerinde şakacıymış. Yani kaşları çatık değilmiş.

Latifeciymiş. Hocamız da Hane-i Saadeti'nde Latifeciydi. Hepimize karşı. Çocuklarına, hanımına karşı. Güreç yüzlüydü. Şu efendim e, silahkü gördüğünüz o malzam muhteşem simasıyla mütedessimdir. Güreç yüzlüydü. Serenomik mümkün olmayan bir şeydi. Ankara'da biz bir

Çubuklu köylü amcanın elinde kiracıydık. Hocamız bizi ziyaretleriyle teşkil etmişlerdi. O köylü kadın Anadolu şüvesiyle bize geldi bana soruyor kim bu güzel adam? Kim bu güzel adam? Yani samimi dinlemelerle e, şey, kim bu güzel adam diye soruyor. Kayıp hocam plan demiştim ben de. Kim bu güzel adam diye.

Anadolu seyahatlerimizde bir camiye namaz kılıp dışarıya çıkarken bütün cemaat ona yönelirdi. Mıknatıs'a doğru demir parçalarının yöneldiği gibi ve biz de etrafımızda olduğumuz için yanımıza gelirlerdi. Kim bu muhtemelen? Yani görünüşünden etrafa saçtığı efendim, manevi e, duygulardan etkilenmemek mümkün değildi. Gören

muhakkak çok mümkün bir şahsiyet olduğunu derhal anlattı Ve evet, hemen hissederdi. Çünkü güzeldi hakikaten. Çok güzel bir kimseydi her bakımdan. Halimza kardeşimiz enteresan bir şey söyledi. Dün Hollanda'da Rabutatul Alemiz İslamının orada tesisleri var. Belçika'da. Belçika'da efendim. Orada Arap kardeşlerimizden birisi konuşma yaparken yani

Hoca dediğim, İstanbul'da efendim İskender Koca Camii imamı e, Mehmet Zahid Efendi Hazretleri merhum gibi olmalı diye onu misal vermiş ki bilmem ben yani o kadar Harap kardeşlerimizin de bileceğini e, enteresan geldi bana. Tabi onun açtığı bir çığır var. Kirtiyle bir çığırdır hakikaten. Politikada bir çığırdır. Efendim

Sosyal hayatta bir çığırdır. Çok enteresan şeyler başlatmıştır hocamız. Türkiye'de ilk defa sanayileşmenin çok mühim del eserini gümüş motoru kurmuştur. Yani bir hoca efendi olarak ilk defa çok mühim bir tesis kurma konusunda bizi işaret edip de bu çalışmaları yapması çok enteresan. Yani Bugün Balkanların en büyük motor fabrikası olan hala üretimini

devam ettiren Gümüş motor Fabrikası'nı kurmuştur, kurdurmuştur, emretmiştir. Bizzat bulunmuştur. Toplantılarla ben de bulundum. Efendim istişarelerde hatta ben biraz yaşça küçük olmama rağmen herkese herkese sırayla soruluyordu. Yani bu fabrikayı yastığı viran asfaltında mı kuralım? Çatalca tarafında mı kuralım? Gerize tarafında mı kuralım? Herkes yerini konuşurken sıra bana gelmişti. Bana düşmez ben henüz

ortaokul, lise talebesiyim filan demişim yok. Sıradan herkes sözünü söyleyecek diye bizim de alınmıştı. Yani böylece her sahada, her e, vadide tesirleri vardır. Politikaya İslami efendim atılımın işaretlerini o vermiştir. Kardeşliği bize o öğretmiştir.

Ben İlahiyat Fakültesi emretli profesörüyüm, Eberiyat Fakültesi'nde okudum, kardeşlerimizin içinde yine İlahiyat Fakültesi profesörleri olanlar var, orada okumuş kimseler, mezun olmuş kimseler var, yani bazı şeyler kitaplardan alınamıyor.